بسم الله الرحمن الله فلا Geçen haftaki dersin devamı bir silsile halinde bir ders hazırlayalım demiştik. Bunun birinci kısmını yine özetlemek gerekirse duanın faziletine dair ders yaptık. Sonra duanın kabul edilmesi için şartlarına dair ders yaptık. Yani hangi şartlarda dua kabul edilir? Sonra Doğanın adabları, edep ve adablarına dair, edep ve adablarıyla şartları arasındaki farkı da zikrettik. Geçen hafta Doğanın edipleri, adabına do e girişte dört tane adab zikrettik. Bunlardan bir tanesi kıbleye yönelmek, biri e sonra aptes almak, daha sonra elleri semaya kaldırmak. Bu elleri semaya kaldırma konusu en geniş yer oydu. Orada bazı sıfatlar, durumlar zikrettik. Elleri semaya kaldırmak nerede olur, nasıl olur, ne şekilde olur, kaç türlü olur. Bunları anlattık. E, topluca eller kaldırılır mı? Ne? Ve elleri semaya kaldırdıktan sonra eller yüze sürülür mü sürülmez mi? Bunun tavsilini geniş bir şekilde işledik bugün de dördüncü olarak e, bu dördü tabi beşinci olarak devamını zikredeceğiz bu artık ne kadar sürer bilmiyorum birkaç ders sürer ondan sonra bir de duanın kabul edildiği zaman ve mekanlar diye ayrıyeten dersler işte yapılacak yani dua konusunda geniş ve teferratlı olarak ders konunun maksadı bu o zaman duanın edepleri edeplerime dair de biz şartlarından ayıran özelliği şey yaptık. Ne dedik? Şartları duanın olmazsa olmazı. Yani duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. O şartlar olmadığı zaman duanın kabul edilmesi de olmaz. Edepleri ise adapları ise duanın bu edep ve adaplar olursa duanın kabul edilmesi ve fazileti daha da yükselir. Yani bu adap olmazsa yine kabul edilirliği gündemde ama fazileti düşer dedik. Arasındaki farkı anlattık. Yine bunlardan bir tanesi de duanın adaplarından biri de günahları dua ederken Rabbimize yani istiyoruz ya isterken kendi günahlarımızı ikrar etmek, söylemek hatalarımızı itiraf etmek. Bu duaların en büyüğü dediğimiz Yunus Aleyhisselam'ın duasında da var. Yapmış olduğu duadır. Çünkü bu dua Yüce Allah'ın bir ve tek olduğuna dair bir övgü günah ve hataların kabul edilip nefse yapılan zulmün itiraf edilmesini içeriyor. Bilirsiniz bu duayı. Yüce Allah'ın şöyle buyurduğu gibi Zulmun yani Yunus Aleyhisselam'a da zikret. O öfkeli bir halde geçip gitmişti. Bizim de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetti. Nihayet karanlıklar içerisinde şöyle dedi devamlı tekrarladığımız dua La ilahe illa ente subhaneke inni kuntum zalimin yani senden başka bir ilah yoktur seni eksikliklerden beri kılarız ve ben gerçekten zalimlerden oldum. Burada Yunus Aleyhisselam'ın ettiği duanın son kısmında ilk başında bir övgü var zaten sena ve övgüyü söylemiştik son kısmında ise ben zalimlerden oldum. Burada günahlarını ikrar edip hatalarını itiraf etmesi söz konusu. Ve Yüce Allah'ın da bundan sonra onu affetmesi gündeme geliyor. Bu da ne olmuş oluyor? O zaman doğanın edep ve adapları içerisinde günahları itiraf edip hataları ikrar etmek e, adaplarının içine girmiş oluyor. Adem'le Aleyhisselam ve Havva annemizin hakkında Yüce Allah'ın şöyle buyurduğu gibi onlar şöyle dediler. Kala dediler ki Rabbena velemne enfusena Ey Rabbimiz biz kendi nefislerimize zulmettik. Ve illem takfirlena Eğer sen bizi mağfiret etmezsen Ve terhamne bize rahmet de etmezsen Merhamet Letekûnenne minel mine hâsir Biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Burada Adem ile Eşi Havva aleyhisselam Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik eğer bizi bağışlamazsan yani kendimize zulmettik diye bir itiraf söz konusu Dolayısıyla sen bizi bağışlayıp acımazsan biz hüsrana uğrayanlardan oluruz Bu durum artık yani öyle bir adab ki dua ederken bu duanın faziletini arttıran bir durum Yine istiğfarların en üstüne olan ve böyle isimlendirilen dua da böyle bu şekilde duanın fazileti olmasının sebebi bakın şöyle üstüm üstünde de geldiği gibi içerisinde günah ve hataların ikrar ve itiraf edilmesinin içermesinden dolayı Şeddad bin Evs'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu o sahibine. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem istigfarların en üstünü şöyledir. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben de senin kulunum. Ben gücüm yettiğince senin, seninle yaptığımız ahde sadık kalacağım ve vaadine ulaşmaya çalışacağım. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım ve verdiğin nimetleri de benim işlediğim günahları da biliyor ve kabul ediyorum. Delil olan taraf burası. Yani bu günahları biliyorum ve kabul de ediyorum. Burada ne var? Hataları itiraf. Beni affet çünkü günahları senden başka bağışlayacak da kimse yoktur. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bu duayı içeriğine gerçekten inanarak gündüz söyler ve akşam olmadan o gün içerisinde de ölürse cennete girer. Yine kim bu duayı içeriğine iman ederek gece yapar ve sabah olmadan da ölürse cennete girer buyuruyor. İşte bu ifadeler Kulun günahlarını bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildiğinin göstergesidir. Müminlerin annesinden de bakın şöyle bir rivayet var. İf Kadisesi meselesinde biliyorsunuz ona bir iftira atıldı. Yüce Allah da ayetle onun reddini beyan etti. Onun beraatini gündeme getirdi. Bu konuda ehl Sünnet'in görüşü de zaten ortada. Bu bilinen ama bizim orada delil aldığımız bir yer var. Bakın Ayşe annemiz şöyle buyuruyor diyor ki Bukhari'de sallallahu aleyhi ve sellem şehadet kelimesini söyledi ve sonra dedi ki ey Ayşe hakkında bana şöyle şöyle sözler ulaştı. Yani onun için iftira attılar ya bu sözler benim kulaklarıma geldi. Eğer sen bu isnatlardan beri isen Allah seni temize çıkaracak. Yok eğer böyle bir günaha yaklaştıysan Allah'tan muafir dile. Onu tövbe et. Şüphesiz ki kul itiraf, günahını itiraf eder ve sonra tövbe ederse. Burada delil olan tarafta bu. Şüphesiz ki kul günahını ne yapar? itiraf eder ve sonra tövbe ederse Allah da onun tövbesini kabul eder dedi. Bir diğer adap ise Yüce Allah'tan isterken kesin olarak istemek. İstemere de azamet, azim göstermek. Ve dilersen ver ey Rabbim bunu dememek. Enes bin Malik şöyle dedi, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri dua ettiği zaman isteğinde ne yapsın? Azim göstererek yapsın bunu. Ey Allah'ım dilersen bana versen demesin. Çünkü Allah, Allah'ı istemediği şeye zorlayacak hiçbir şey yok. Yine Ebu Hureyre'den çok yakın bir lafızla sizden biri ey Allah'ım dilersen beni bağışla, dilersen affet demesin. Dua ettiğiniz zaman azim göstererek dua edin. Çünkü Allah'ın istemediği şeyi zorlayacak hiçbir şey yoktur. Burada ihtiyacın net olarak ısrarla ya Rabbi ver ben istiyorum ve benzeri lafızlarla istemektir ve bunu ısrarla azim göstererek yapmaktır. Bu da adaplardandır. O zaman kişi Rabbinden istemeli çünkü Allah ganidir ve kulun elini de boş çevirmekten semaya uzattığı zaman ellerini boş çevirmekten de haya eden bir sıpata sahiptir. Bu hadisin şerhinde Fethullah'da İbn-i Hacer'den şöyle geliyor. İnsanların yapmış oldukları bütün fiillerinde Allah'ın iradesine teslim olmaları istendiği halde bu vakta dua edilirken istenilen şeylerin Allah'ın dileyip dilememesine bağlanmaması işleniyor burada. Yani Allah'ım sen dilersen ver. Buna bağlanmaması işlenmekte. Yani Rabbim sen dilersen yok. Direk isteyeceksin. Hadislerde geçen azmun, azimli olma ile kast edilen duaya Allah'ın icabet edeceğinin düşünülmesi öğütlendiğiyle burada anlatılıyor. İbni da hadiste dua edenlerin dua ederken ciddi olmaları icabet edileceğini ummaları ve rahmetten ümit kesmemeleri gerektiğini beyan edildiğini söyledi. Çünkü kişinin dua ederken muhatabı kerim olan Yüce Allah'tır. İbni Uyeyne Kişi kusurlarını bildiği müddetçe dua etmekten yasaklanmamıştır. Zira Yüce Allah'ın yarattığı kulların en şerlisi olan iblisin bile duasını icabet etmiştir. Olarak. O zaman kişi kusurlarını bildiği müddetçe dua etmekten yasaklanmadı. Bakın, anahtar kelime bu. Kusurlarını bildiği müddetçe dua etmekten yasaklanmadı. Çünkü iblisin bile duası kabul edilmiş. Bakın ayeti kerimede İbni Uyeynan'ın delil getirdiği İbrhisin kabul edilen duası da şu diyor. Ey Rabbim beni hiç olmazsa tekrar dirilecekleri güne kadar ertele dedi. Yüce Allah da o güne kadar ertelendiğini söyledi. İmam Nevevi'nin şöyle bir açıklaması var. Alimler der ki istekte gevşeklik göstermeden Allah'ın dilemesine bırakmadan talebi kesin bir dille yapmak, ısrarla ve kararlılıkla istemek gerekir bir görüşe göre ise kasıt duayı kabul edeceği hususunda Allah'a izan beslemektir ki biz bu dua ederken izan beslemeyi duanın şartlarında konuşmuştuk oraya müracaat edebilirsiniz ki Allah'a izan yapılması çok önemli bir meseledir ki tevhiddendir bu hadisten duayı kesin bir şekilde yapmanız sünnet olup ey Allah'ım sen dilersen demenin de mekruh olduğu anlaşıldı yine alimlerin şöyle söz, şöyle dediler, dilersen sözü ancak zorlanılabilen mecbur kılınan kimseler hakkında geçerlidir. Yani şu, ey Allah'ım sen dilersen bunu kabul et yani biz seni zorlamıyoruz. Zorlasak kabul edeceğim. Böyle anlaşıldı. Çöz. Bu yüzden yasaklanmış. Allah ise bundan münezzehtir. Hadisin son cümlesinin anlamı budur. Yine bir görüşe göre de bakın ilim ehlinden Böyle dua etmenin mekruh oluşunun sebebiyle dilersen sözünün aslında benim sana bulunduğum dileğe mecbur ben bu dileğe mecbur mu muhtaç değilim. Yani dilersen kabul et. Diler sen etme. Böyle anlaşılacağı için de böyle dua etmekten yasaklanılmışız. Dolayısıyla bu anlama gelir diyor İmam Nevevi. Şimdi burada bir Azaplar var ki bu azap biraz e, lafız üzerinde geçiyor. İlmihli bunu bap olarak at, atmış. Tabii bu lafızlar üzerinde biraz durmak gerekir. Diyorlar ki er ragbe arzuyla kavuşmak için yönelmek, er rahbe azaptan da kaçınarak korkarak ve huşu duyarak dua etmek. Bu dua şekli nebilerin dua şeklidir. Yani Yüce Allah şöyle buyurdu. اِنَّهُمْ كَانُوا ve فِي الْخَيَرَاتِ وَيَدْعُونَنَا الرَّغْبًا وَرَحْبًا وَكَانُوا lana خَاشِينَ Yani şüphesiz ki onlar hayırlı iş yapmaya koşarlar ve bize kavuşma arzusuyla azabımızdan da korkarak dua ederler onlarsa bize karşı huşuuludurlar. Burada Ragbe kelimesi arzuyla kavuşmak için yönelmek demektir. Kişinin sevdiği şeye ulaşmak istemesi ve sevdiği şeyi talep etmesidir. Yalnız bu arzu etmek kelimesi Arapçada Reca diye de geçiyor. Bunları bize Türkçe'ye çevirirken Ragbe, Reca aynı kelime, ummak diye çevriliyor. Halbuki arasında Yüce Allah bunu dua için kullanmış, arasında ince nüanslar var bu ragbe ve reca kelimesindeki arasındaki fark ragbe şiddetli istekte talep mute bulunmak bunun gereğince de onun peşinde koşmak ve kalbin bu konuda da sefer etmesi demek yani bu konuda bir yolculuk etmesi demektir. Aşırı bir yönelme söz konusu. Ama reca ise sadece ummak tamah etmek bu manaya gelir ki bunda Rabbe'den bunda daha şiddet söz konusu var Rabbe kelimesinde. Dolayısıyla dua ederken de böyle bir umma yani isteyerek yönelerek kalbin artık sefere çıkar bir şekilde şey yapması bir hazırlık söz konusu. Böyle dua etmek umarak. Ummadan kasıt bu. Yine rahbe ise azaptan kaçınarak dua etmek. Bu da bildiğimiz bu haf kelimesi var Arapça'da. Bundan da farklı Bununla, bununla arasındaki fark şudur haf korkmak ise kişinin tabi olarak zarar verilen şeyden korkması mesela bir aslandan korkması eziyet gördüğü birinden korkması gibi bu korkudan sonra önlem alma kendini savunma gibi eylemde bulunursan buna rahbedenidir. Güne işler işlemekten insan haf eder ama günaha düşmemek için kaçınarak korkarsa buna da Rahbe denirler. Arasındaki fark bu. Sadece bir korku ama bunu ondan kaçınarak korkarsan bu daha şiddetli rahbe olan korkudur. İşte dua ederken de böyle kaçınarak dua etmemiz bizden istemiyor. Yani sadece normal bir aslandan korkar gibi fıtrî bir korkuyla değil. Onun için bu başlığı üzerinde biraz genişçe duruyorum. Huşu ise itaat, teslimi, zillet duyarak korkmak demektir. Aslında huşu kelimesi sakin olma manasında. Yüce Allah da bunu şöyle buyuruyor. İşte ayetlerimizden biri de yeryüzünü biz huşulu yani sakin kıldık. Huşu hem organda hem kalpte olur. Bir yönden hudu denilen manaya da gelir. Hudu organlarda olup oraya hastır. Huşu ise organlarda ve kalpte olur. Huşunun aslı kalptir. Kalpteki huşunun alameti Semerisi organlara bir şekilde yansır. Yüce şöyle buyurduğu gibi O gün öyle yüzler vardır ki korkudan huşulu, zeril bir şekildedir. Bu kalpteki artık ne olmuş? Organlara yansır. <gülüyor> Yine korkudan, gö korkudan, gözleri korkudan huşulu öne düşük olmuş, kendilerini zilde sarmıştır buyuruyor. Görüldüğü gibi huşu kelimesinin içinde korkudan dolayı oluşan bir hal var. O zaman tekrar edelim bu babı, konuda dağılmasın. Rahbe şeklinde Allah'a işte o arzuyla kavuşmak için yönelmek ve rahbe şeklinde azaptan kaçınılarak yönelmek, korkarak, huşu duyarak, organlara kalptekinin de organların yansıdığı bir şekilde huşu duyarak Yüce Allah'a dua etmek gerekir. Bu dua şekli de Nebilerin dua etme şeklidir. Dolayısıyla onlar şöyle dua etmişler. Nebiler hayırlı işlere yapmayı koşarlar ve bize kavuşma arzusuyla azabımızdan korkarak yani ragbe ve rahbe şeklinde dua ederler ki onlar bize karşı huşuludurlar buyuruyor Yüce Allah. Bu da duanın adaklarından bir baktı. Yedinci bağına gelince. Bu da duada lafızları yinelemek veya üç kere tekrarlamak. Bunlar hadiste sabit olduğu için bu da edep ve ağbabın içine girmiş. Yüce Allah'a karşı doğru ve samimi bir istekte bulunduğumuzun göstergesi olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir günü Yüce Allah'a ısrarla dua ettiği sabit olmuştur. Yine kendisine büyüğü yapıldığı zaman dua etmiş ve bu dua ettiğinde bu duayı da devamlı tekrar tekrar yapmış. Muhakkak ki dua ederken Yüce Allah'ın tekrar tekrar zikredilerek sena ve övgü edilmesi duanın kabulüne etki etmektedir. Duada istenilen özel şeyleri üç kere tekrarlamak bunlar gündeme gelmiş. İbn-i bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince sesini yükseltti sonra onlara beddua etti. Resulullah beddua ettiğinde üç defa tekrar eder. Dua ettiği zaman da üç kere tekrar ederdi. Sonra ey Allah'ım Kureyş'i sana havan ederim diye üç defa tekrar etti. Kendisinin üzerine devenin e, işkembesi bırakıldığında. Bu da Yüce Allah'ın rububiyetini tekrar tekrar zikretmekle olur. Bunu daha önce zikretmiş olduğumuz hadiste, daha önceki derslerde bu Kul gelir, işte elbiseleri perişan böyle, yorgun yol yoldan gelmiş, ellerini havaya kaldırdı ve dedi ki, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua etti. İşte yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, Allah onun duasını nasıl kabul etsin? Orada da okulun Ya Rabbi, Ya Rabbi diye tekrar etmesi söz konusu. Bu ifadeden de biz bunu anlam, an, anlamaktayız. Bu hadislerde istenilen şeyin elde edilmesi için ısrarlı olmaya ve üç kere ve devamlı tekrar etmeye deliller söz konusu. Bu da adaplardan o zaman. Sekizinci ara ister sıkıntı ister rahatlık olsun. Her halde dua etmek. Bizler genelde sıkıntı anında dua ederiz. Rahatlık anında dua et ettiğimiz sıkıntıya göre çok nadirdir. O zaman rahatlık anında dua etmeyi çoğaltmamız gerekir. Rahatlık ve sıkıntıda, borluk ve darlıkta, sevinçli ve üzgün durumda yani her halimizde dua etmek gerekir. Rahatlık ve bolluk anında duayı çok yapmak gerekir. Rahatlık ve bolluk anında duayı çok yapmak gerekir. Müslümanın sadece sıkıntı ailelerinde Rabbine dua etmesi rahat ve refah anlarında Müslümanın sadece sıkıntı anlarında Rabbine dua etmemesi rahat ve refah anlarında dua etmesi önemli olan adaptlardandır o zaman. Ey Rabbim bizi bu rahat huzurumuzu bozma. Rahat anında neye dua edilecek diye sorulabilir. Yani Her şeyimiz var. Ne isteyeceğiz ki? En azından şöyle diyebilirsiniz. Ey Rabbim bizim bu rahat ve huzurumuzu bozma. Ey Rabbim her şey güzel gidiyor. Sen sonumuzu da hayır et. Müslüman olarak bizi öldür. Kendini korumak için, kalkanını geliştirmek için dua edersin. Bu tip yapılan dualardır. Bunun da delili bakın Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen şu hadistir. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'ın kendisine zorluk ve sıkıntılı anlarında duasının Allah tarafından kabul edilmesini isterse zorluk ve sıkıntılı anlarda kim duasının kabul edilmesini istiyorsa rahatlıkta da o zaman dua etmeyi çoğalsın diyor buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi de Hasan bir senetle geliyor. Genel olarak rahat ve zengin olarak kimse duadan genel olarak rahat ve zengin olan kimse duadan genel olarak tabi gafildir. Dolayısıyla da ibadet olduğu için o kişi ibadet etmekten de ne olur? Kesilmiş olur. Zengin bir insan bir fakir kadar Rabbine yönelerek sıkıntısının giderilmesi için dua etmez. Çünkü zengin kişi parasıyla bunları halledebileceğini zanneder. O zaman rahatlık ve bolluk ve zenginlikte Allah'ı anmalı, hatırlamalı ve ona dua etmeli ki Allah da sıkıntılı hallerinde de ne yapsın bize yardım etsin. Yüce Allah bu konuda müşrikleri yermekte. Bakın dikkat edin bu konuda müşrikleri yermekte. Onlar sıkıntılı hallerinde Rablerine dua ederler. Onu hem de bir ve tek kılarlar. Başları sıkıntı, başlarından sıkıntı gittiği zaman da Allah'a ortak koşmaya devam ederler. Şöyle buyurmakta, insanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah kendisine ona bir nimet verince önceden yalvarmış olduğunu unutur. Ona bu sefer nit yani denkler edinir. Buradaki nit kelimesi şirk kelimesinden farklı. Şirk kelimesi genel olarak uluviyette kullanılır, ortak. Nit kelimesi rubuviyette ortaktır. Yine Yüce Allah şöyle buyurdu. İnsana bir zarar geldiği zaman yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak o zararın defedilmesi için bize dua eder. Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırdığımızda sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi çeker gider. Yunus Suresinde. Yine insana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisi ne tarafımızdan bir nimet verildiği vakit bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır o bir imtihandır fakat çok bilmezler. <gülüyor> Yine son olarak bir ayette okuyalım. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman bizden yüz çevirir ve yan çizer fakat ona bir şey dokunduğu zaman da yalvarıp durur. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de oldukça çok ayetler var. Bunlar rahatlıkta da sıkıntıdaki gibi Allah'a dua etmeye açıkça delalet eden ayetlerdir. Rahatlık anında Rabbini tanımayıp sadece sıkıntılı anında Rabbine dua edenlerin yerilmesini açıklamaktadır. Rahatlık anında Rabbinden yüz çeviren, gaflette olan Yüce Allah'a yönelmeyen ve hatta O'nun yolundan da alıkoyan duruma dönmeye doğru yol açılmaktadır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Bakın rahatlık anında Rabbinden yüz çeviren, gaflette olan, yüce Allah'a yönelmeyen ve hatta ve hatta onun yolundan da alıkoyan duruma dönmeye doğru yol açılır. Buna dikkat etmek gerekir. Her kim rahatlıkta, refahta, huzurlu hallerinde Rabbini tanırsa Allah da onu sıkıntılı hallerinde tanır. Onu görür, korur ve destekler ve onun yardımcısı olur i̇bn Abbas'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu gibi Allah ile genişlikte tanış ki o da seni sıkıntıda tanısın. Bir adam Ebu Derda'ya şöyle dedi bana tavsiyede bulun. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki bollukta Allah'ı hatırla ki Allah da seni darlıkta hatırlasın. Yine Ebu Derda'dan Allah'a bolluk günlerinde dua et ki umulur ki Allah da dar günlerinde senin duana icabet eder. Bunlar da sahabeden gelen kısılar. Kul Allah'tan her halinde sakınırsa, Rabbi onun sıkıntılı halinde yanında olur. Mağaraya giren 3 kişi genişlik zamanlarında Allah'tan sakındıkları için ne yaptılar? Allah da onlara mağaradaki dualarını kabul etti. Genişlikte sakınmaları nasıldı? Bir tanesi amcasının zenginken amcasının kızının kızına para kazandı. Ee, ihtiyacı olduğu için amcasının kızın, kızıyla bir e, evlilik dışı olayı geliş, gelişiyordu. Allah'tan korktu dedi. Ey Allah'ın kulu. Dolayısıyla, dolayısıyla o da korktu ve çekildi. Sonra ne oldu? Ben bunu dedi senin rızan için yapmıştım. Genişlikte ne oldu? Rabbini dua etti. Rabbinin yanında oldu. Rabbi de onun darlıkta yanında oldu. Dolayısıyla Genişlik zamanında yapmış olduğu zikir, şükür, hamd ve dua ve benzeri ibadetlerin hatırına onun sıkıntılarını giderir ve kişi genişliğinde Allah'a takva ve itaatle müna muamelede bulunursa Allah da sıkıntılı durumda ona lütuf ve yardımıyla muamele eder. Bundan sonra... Misvak kullanmak. Bunu da tabi bu konuda çok net sarih bir rivayet yok ama ilim ehlinden tabi çıkmış olan fıkıhlar var. E, muhakkak ki dua dil ile yapılan bir ibadet. O zaman dua esnasında ağzında temiz olması gereken bir adab. Sünnette de birçok hadiste namaza başlarken misvak kullanmaya dair rivayetler mevcut. Buradaki illet namazdaki gibi zikrini yapmış olduğun ağız mahallinin temiz olması. Bu konuda İmam Şevkani'nin Tuhbet-i Zakir'in ve doktor Muhammed bin İbrahim Elhamet'in Dua ve Merhumuhu adlı kitabında e, bu babları aktmış ilim ehli. E, zaten biliyorsunuz dua etmeden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdiz aldığı da sabit olmuş. Ha, almadığı da var dedik adaba sokarken. Dolayısıyla misvak kullanmakta da bir sakınca yok ve kullanılsa da fazilete arttığına dair i̇l bunu söylemiş ve bababışlıklarıyla incelemiş. Yine duasının önünden kişinin salih amelleri takdim etmesi. Bu çok önceden bir salih amel yaparak ve bu duanın hemen akabinde de yaparak olur. Yani bu insanın dua etmesi edeceği zaman hemen duanın akabinde, şey öncesinde dua edecek ya ben dua etmeden önce bir salih amel yapayım da işte Rabbim mağfiret eder diye hemen öncesinde de yapabilir ya da çok önceden o mağara kıssasındaki kişilerin yaptığı gibi çok öncelerden yapmış olduğu bir salih amelini de dua ederken dillendirerek isteyebilir. Örneğin namaz meşru olan bir yani örneğin namaz, meşru, meşru, meşru olan bir namaz, Kıldık, kıldıktan sonra, tabi bu meşru olmayan namazları kastetmiyoruz. Oruç tuttuktan, sadaka verdekten ve bir fakire iyilik yaptıktan sonra ve benzeri salih amellerden sonra dua etmek. Çünkü bu salih amel duasına icabet edilmesine bir vesile oluyor dolayısıyla dua eden kişinin salih amel takdim etmesi ve bunu Rabbine vesile kılması duanın ana Üç kişinin mağarada sıkışıp kalmasıyla alakalı olan hadiste buna delil oldu. Burada onların her biri salih amellerine ne yapmışlardı? Vesile kılmışlardı. Biri daha önce annesine babasına her akşam süt ikram etmesini salih amel olarak kılmıştı. Burada onların salih amellerine Vesile kıldı ve Allah da onlara icabet etti. Yine dua eden kişinin istediği güzel bir amaç için yani dua eden kişinin o duası, isteği güzel bir amaç için olmalı ve bu amacını da net bir şekilde belirtmesi gerekir. Dua eden kişi istediği şeyi ne amaçla isteyeceğini belirtmeli. Ve böylece Allah'a dua etmeli. Ey Rabbim! Bana şunu ver ki ben de şu şu salih amelleri yapacağım gibi. Yine ey Allah'ım bana senin yolunda harcamak, İslam dini için sarf etmek için bol rızık ver. Ey Allah'ım bana Allah e, bana Allah'ın dininde olanlara öğretmek ve onların aralarında hayrı yaymak için ilim ver. Ey Allah'ım bana haramlardan korunmak ve iffetli olmak için hayırlı evlilik ve hatta ve hatta ikinci evlilik ver bunun gibi bu durumda Musa Aleyhisselam'ın Yüce Allah'a ettiği şu dua işaret etmekte Musa Aleyhisselam şöyle diyor dedi ki ey Rabbim yüreğimi genişlet işimi bana kolaylaştır dilinden şu bağı çöz yani bu haminden hamleyle çektikten sonra söyledim yani Rabbi sadri ve yessir Dilimden şu bağ çöz ki sözümü anlasınlar. Net konuşuyor. Yani dilimdeki bağ çöz ki ne yapsınlar? Sözümü anlasınlar. Bana ailemden, kardeşimden harumlu yardımcı var. Onun sayesinde arkımı kuvvetlendir. <gülüyor> ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim. Ve çok zikredelim. Yani tek başına zikri bile Harun Aleyhisselam'la beraber zikretme. Şüphesiz ki sen bizi görmektesin. Allah Azze ve Celle de ey Musa sana istediğin verildi, icabet edildi. An olsun ki biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk daha önce. İşte sonucunla duası kabul edildi Musa Aleyhisselam. Ve Yüce Allah ey Musa sana istediğin verildi dedi. Duası kabul edildi ve ikinci defa ona lütufta bulunuldu. Yine bu konuda i̇bn Ömer'den bakın bir rivayet var. Bu da buna işaret ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir hastayı ziyaret ettiğinde şöyle desin. Ey Allah'ım kuluna şifa ver. Böylece olur ki senin rızan için düşmanı yaralar veya cenazeye katılır namaza gider. Bir rivayette de. Böylece yani düşmana şey, ne yap? Kuluna şifa ver. Böylece burada başlıkla uygun olarak yani net bir şekilde söyle. Ver ki şöyle olsun, ver ki böyle olsun Rabbim. Burada isteme sözkü pazarlık değil. Senin rızan için düşmanı yaralar ve cenazeye katılır, namaza gider. Bu da sahih senetle Buhu'da geliyor. Dua eden kişinin dua esnasında ağlaması bu da sabit. Ağlayabilir. Güzel bir şey. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden Amr ibn el-As'tan nakledilen Nebi sallallahu ve sellem Allah azze ve celle'nin İbrahim aleyhisselam hakkında şu ayetini okumuş. Ya Rabbim şüphesiz ki onlar insanlardan birçoklarını baştan çıkardılar. Bundan sonra bana kim tabi olursa o bendendir ayeti. İbrahim suresinde yine İsa aleyhisselam hakkında da Maide suresindeki şu ayeti okudu Eğer onlara azam edersen şüphesiz ki onlar senin kullarındır Şayet mağfiret buyurursan aziz ve hakim olan Allah'ta yalnız sensin Bu sözü okuyarak ellerini kaldırmış Ya Rabbi ümmetim ümmetim Diye dua etmiş tekrarlayarak ve ağlamış Delil olan taraf bu bunun üzerine Allah Azze ve Celle Ya Cibril Muhammed'e git ona niye ağlıyorsun diye sor. Rabbin onun niye ağladığını pek bilir ya. Cibril Aleyhisselam da ona gelerek sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin ne söylediğini ona haber vermiş. Halbuki Allah onun ne söylediğini zaten pek bilir. Niye Allah? Ya Cibril git Muhammed'e şunu söyle. Biz seni ümmetin hakkında razı edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz. Allah bize merhamet olunan insanlardan ümmetten eylesin. Evet gördüğünüz gibi dua ederken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlamış ve ağlamakta dua ederken duanın ağlatları içerisinde ilim tarafından sokulup incelenmiş. 14. Dua eden kişinin Allah'a sıkıntısını açıklaması ve ona fakir ve muhtaç olduğunu net olarak belirtmesi. Yüce Allah Eyüp Aleyhisselam'ın duası hakkında şöyle buyurdu. Ve Eyüp'dan hani Rabbine başıma bu dert geldi sen merhametlilerin en merhametlisin. Yani başıma bu dert geldi. Ne oldu? Sıkıntısını net olarak açıkladı. Zekeriya Aleyhisselam'ın duası hakkında şöyle buyurdu. Ey Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Yalnız kaldığı şu sıkıntısını gündeme getiriyor. Yine Yakup Aleyhisselam onun hakkında şöyle buyuruyor. Ben gam ve üzüntümü ancak Allah'a şikayet ediyorum. Gam ve üzüntü içerisinde olduğu sıkıntıyı dillendiriyor. Musa Aleyhisselam duası hakkında Ey Rabbim muhakkak ki senin bana indireceğin her hayra muhtaçım. O da bu kıssa, bu ayetin indirildiği, söylendiği, bu dua ettiği yer, Musa Aleyhisselam Medyen'e gittiğinde orada artık hiçbir şey yok. Firavun'un şerrinden kaçarak gitmiş, Medyen'de bir ağacın dibine oturmuş. Orada hiç kimseyi tanımıyor, bir şehirde bir ağacın dibine gelmiş. Orada sıkıntısını dinlendirmesi. Bakın bu konuda ilim ehlinden bir kıssa naklediliyor. Bu kıssayı zikretmekte fayda var. Abdullah bin Mubarek bunu anlatıyor. Diyor ki, şiddetli bir kuraklık yılında Medine'ye geldim. İnsanlar yağmur duasına çıktılar. Ben de onlarla beraber çıktım. Bir de baktım ki üzerinde iki parça çuval bezinden giysi olan bir çocuk çıka geldi. Birisinin alt tarafına girmiş, diğerinde boynuna dolamış. Sonra benim yan tarafıma geldi oturdu. Sonra onun şöyle dua ettiğini işittim. Ey ilahım, senin katındaki günahlarımızın çokluğu ve kötü amelleri ve kötü ameller yüzleri eskitip çirkinleştirdi. Bundan dolayı sen de kullarını terbiye etmek için semanın yağmurunu bizden alıkoydun. Ey acele davranmayan, halim olan Rabbim. Ey kullarının kendisinden ancak güzel olan şeyleri bekleyen Rabbim yani ey kullarının kendisinden, kullarından güzel olan şeyleri bekleyen Rabbim. Şu anda yağmurunu vererek onları sular. Çocuk ta ki semadaki bulutları görünceye kadar durmadan şu anda yağdır, şu anda yağdır diye tekrar ederek bu bulutlar çıkasıya kadar tekrar etmiş. Sonra yağmur her yönden yağmaya başladı dedi. Burada sıkıntısını net olarak dillendirdiği için ona bir çocuğun hem de siyah bir çocuk diyor. Onun duasının kabul olduğunu dair bir kısa. Kadın. Devamı <gülüyor> ülkelin. Sen bitireyim, bitireyim mi? Tamam o zaman son olarak bunu da isteyelim. Devam ederiz Allah'ın izniyle. Bunlar zaten gerçi sıkmıyor ama maksadımızı da aşmayalım. Cevamül Kelim. Cevamül Kelim ne demek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir özellik demek bu. Kısa, lafzı kısa olur. Öyle bereketli ve manası kapsamlı olan sözleri kapsar. Bu Resulullah'a verilmiş bir özelliktir. İnanın hadislerde de öyledir zaten. Okuduğunuz, okuyorsunuz. Böyle lafzı kısa olup manası o kadar geniş, güzel olan lafızlara cevab-ül kelim denilir. Bu güzel sözleri seçerek dua etmek. Dua ederken lafızları uzatmak, boş, gereksiz laflar etmek, hiç de lüzumu olmayan detayları, detayları girmek sünnette hazırlıyor olan bu cevamül kelim olan cümleleri seçerek dua etmek gerekir. Yani diğer bu rüzumu olmayan detaylara girmemek gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaların cevamül kelim olanlarını sever ve bunun gayrısını da terk ederdi. Ayşe annemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duanın cevami yani lafsi kısa manası şumullu olanını sever ve bunun gayri olanını da terk ederdi. Hattabi'nin şöyle dediği var bu hadis hakkında. Kişi yapacağı duası için Rabbisine yapacağı sena övgü için en güzel lafızları, en mükemmel olanların ve manalarının en cami yani derli toplu geniş olanlarını onları seçer ve seçmelidir. Çünkü dua eden kişinin durumu kulun hiçbir eşi ve benzeri olmayan efendilerin efendisi olan Allah ile konuşma durumu gibidir diyor. Evet. Bundan sonrakiler sonraya kalır Allah'ın izniyle. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah dualarımızı en hayırlı, en güzel şekilde eden kullarından eylesin. İnanın dua öyle bir silah ki yani bizler ahlaki olarak donanırsak ve bu ahlaki donanım tevhidin yanında duanın duası makbul kabul edilen bir kul sıfatına sahip olursak yani Allah biliyor ya inanın atom bombası bile hapsalar işlemez böyle bir silah hiç bir yerde bulamazsınız. Çünkü o mağaranın önü kapanmış, üç kişi Rabbine secde etmiş, yani imkan yok kurtulmalarına ama sadece talih amellerini vesile kıldıkları için Rabbimle onların o duvarı durup dururken açmış. Böyle bir silah idrak edene, yani böyle bir silahı idrak edene ne mutlu? Daha bunun gibi birçok örnek. Peygamberlerin duası gibi. Yani bir tek duasına bakıyordu ki Taif'in yerle bir edilmesine. Onun için dua gibi bir silah, insanlar böyle duaları makbul olan sıfatta bir insanlar topluluğu olsun yani kafirlerin helak edilmesi için bir takım şeylerin olması için dua etsin o insanlar inanın böyle bir silah hiçbir yerde yok buna inanmak gerekir bunu da bize zikrederler tabi birçok cihat bölgelerinde gerçekten öyle kıssalar naklederler ki akıllara zarar yani o mücahitlerin yaşadıklarını sadece dualarla oralardan kurtulmayacak yerlerden kurtulduklarını söylerler onun için duanın makbul olunması için bunu gereği gibi öğrenip eee teçhisatlanmak gerekir. O duamızın kabul edilmesi için ne yapmamız lazım? Bu teçhisatla teçhisatlanmak gerekir. Velhamdülillahi rabbil alemin.